Düşleri Üçüncü Bölüm Yazan Colin McIllove, radyoya uygulayan Nuran Devrez, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut. sanatçılar Anlatan Bozkurt Kuruç Ralph de Brikasar, Kerim Afşar Fi Beham Dönenc Pedi Sadettin Kılıç Maggie Selma Yeşilba Frank Mustafa Şekerci Çörtkanlar Ertan Savaşçı Orhan Aral Ömer Yüksel Çok zengin ve dul bir kadın olan Mary Carson, iyice yaşlandığında hayattaki tek yakını olan kardeşi Pedi'yi ailesiyle birlikte Avustralya'daki çiftliğine getirerek başkahya olarak vazifelendirir. Paddy Clary, basit, cahil ama iyi yürekli bir çiftçidir. Karısı Fiona ise, soylu ve zengin bir aileden gelme güzel bir kadındır. Ne büyük oğulları Frank, ne de Mary Carson, Fiona gibi güzel bir kadının Paddy ile nasıl olup da evlendiğini anlayamazlar. Hele Frank babasından nefret etmekte Bu kaba saba bulduğu adamın Hayalinde kutsallaştırdığı Annesine yaklaşmasına dayanamamaktadır Çok genç ve inanılmaz Derecede yakışıklı olan rahip Ralph Debrick kasart, Mary Carson'un arkadaşı olarak Klerilere elinden gelen yardımı gösterir Raf Mary için Güzelliğin ta kendisidir Mary bu kadar hoş ve çekici bir adamın Neden kendini ömür boyu Kiliseye adadığını çözemez Klerilerin küçük kızı Megide. de ...çocukça bir sevgiyle rahibe bağlanmıştır. Drogeda çiftliğine yerleştikten bir süre sonra... ...Fiona dünyaya bir çocuk daha getirir. Sus canım. Sus tatlım. Hadi şimdi uyku vakti geldi. Oo, hadi tatlım kapat gözlerini. Onu içerki odaya götürsen iyi olur Migi. Birazdan Batla Stuart gelip zavallıyı uyandırırlar. Ha, e, şekerli suyunu vermeyi unutma olmaz mı? Tabii anne oh. Megi olmasa ne yapardım bilmiyorum peder Doğduğundan beri Harold'a annelik ediyor Bebekleriyle oynayacak çağda o gerçek bir bebeğe bakıyor <gülüyor> Evet bazen ben de böyle düşünüp üzülüyorum Ama peder evde yapacak o kadar çok iş var ki Böyle düşünceler bizim için bir lüks Megi Yeni Zelanda'da okula ne kadar gitti? Ee, dört yıl Bence bu yıl onu Cillenbondaki okula yazdırmalıyız Digerleriyle birlikte Bayan Carson'la bu konuyu konuştuk Fih Onun senin gibi olmasını istemiyorum Anlıyor musun? İkinci bir Fiyana olmamalı o Oh Öyle güzel Öyle tatlı ve Öyle değerli ki Anlamadım peder Kötü ya da şanssız biri olduğumu sanmıyorum Sevgili Fiyana sen alın boyun eğmiş ve hayatı yalnızca görevlerinden ve sabırdan oluşan birisin. Gözlerinden neşe gitmiş, içinden umut. Sana ilk baktığımda hayatında acılar geçirmiş biri olduğunu anlamıştım. İyi bir kocam ve sağlıklı çocuklarım olduğu için Tanrı'ya şükrediyorum. Bu gerçekten her şey midir Fi? Mutluluk bu mudur? Ama görüyorum ki sen mutluluğu hayatından silip atmışsın. Ne bir şeye gerçekten seviniyor, ne heyecanlanıyor, ne bir şeyi istiyor. Hatta ne de bir üzüntü belirtisi gösteriyoruz. Her şeyi, acıyı ve sevinci kendime saklamayı öğreneli çok oldu beder. Bu yaştan sonra da günah çıkartmaya hiç niyetim yok. Selam Frank. Frank. Ah, merhaba Peter. Uzaklara dalmıştın, beni duymadın. Ufuk ne kadar karardı. Sabahtan beri de kanguru sürüleri güneye doğru zıp diye zıp diye geçiyorlar. Muson yağmurları geliyor, ondan kaçıyorlar. Kanguruların bile kaçacak diğerleri yerleri var demek. Frank. Mutlu değilsin değil mi? Olan var mı ki. Elbette. Örneğin baban buraya gelmiş olmaktan, sağlam bir işe, iyi bir eve sahip olmaktan mutlu. Kardeşlerinde de okula gittikleri ve rahatları yerinde olduğu için ama sen mutlu değilsin. Annen de değil, Megi de değil. Yaşının küçüklüğüne karşın Megi çok duyarlı bir kız. Bizlerden uzakta mutlu olamaz. Oh, peder, onu öyle özledim ki. O halde bir gün kasabaya benimle gel, Megi'yi okulunda ziyaret edelim. Ama... Benim seninle konuşacaklarım bu değildi Frank Bak bu ülkeyi sevmedin değil mi? Çiftlikte kalmak istemiyorum Büyük kente Sydney'e gitmek istiyorum Belki orada kendime bir gelecek sağlamak için bir şans yakalarım Orada hayat zordur Frank Olsun Burada kendimi kafeste hissediyorum Ondan, ondan kurtulamıyorum Ondan? Babamdan yani Kaç yaşındasın Frank? 22 Şimdiye dek hiç ailenden uzaklaştın mı? bir kız arkadaşın oldu mu dans ettin mi? Hayır, hiçbir. O halde gideceksin Frank. Yaşının gerektirdiği hayatı yaşamak için gideceksin. Yo, beni bırakmayacaktır. Beni hep yanında tutacak. Ben öğrenede. Gerçek denizkızı bu çadırda. Aynı anda 9 topla oynayan, başıyla çember çeviren, dönen silindir üzerinde yürüyen büyük cambaz Toledo bu çadırda. Tam 20 dakikalık arasız gösteri. Baylar bayanlar. Ne güzel değil mi Frank? Ah oh, Beder bizi buraya getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz daha önce hiç panayır görmemiştik değil mi Frank? Evet. Peder ne olur bu çadırların hepsine girelim olmaz mı? Bütün gösterileri izlemek istiyorum. Çadırlara parayla giriliyor Megi. Hepsini görecek kadar paramız yok ki. Madem Megi hepsine girmek istiyor o zaman biz de öyle yaparız. Merak etme Frank yeterince paramız var. Babam geliyor. Baba, baba peder bize bütün gösterileri izlettirecek. Ooo peder Maggie işimi artıyorsunuz. Doğrusu bundan zevk alıyorum pedi. Siz de gelmek ister misiniz? Yok. <gülüyor> Dili'nin bondaki panayırın bu kadar eğlenceli olduğunu bilseydik, daha önce gelirdik peder. Ee, akşam saat kaça kadar sürer? en ee, çok iki saat sonra kapanmış. O zaman hemen başlayalım peder. Hepsini, hepsini görmek istiyorum. Kapanma vakti sizi nerede bulayım? Çiftliğe birlikte döneriz. Sizi kilisenin avlusunda bekleyelim pedi. Tamam, hadi iyi eğlenceler. Evet beyler! Jimmy Sharma'nın milli boksörler grubu burada! Sekiz tane ünlü dünya şampiyonu Görmek istemez misiniz? İsteyen istediğiyle boy ölçüşebilir Para kazanabilir Evet yanlış duymadınız beyler Kilosundaki şampiyon boksöre karşı koyarak Her isteyen para kazanabilir Giriyoruz değil mi Feder? Pekala pekala ama elinizi bırakma Mehmet'i bu kaybolabilir. Güçlü oldukları belli Bunlar gerçekten ünlü boksörler mi peder? Evet her birinin kilosu ayrı Ama hepsi de kilosunda şampiyonlar çıkmış insanlar Tabi Avustralya'da Evet Yok mu bir denemek isteyen? Şampiyonlar grubundan birini seçin Dövüşte yenin 5 pound kazanın Evet 5 pound Yok mu denemek isteyen? Ben varım ben varım. Frank dur. Bravo! Bravo! İşte nihayet cesur bir deli. Delikanlı. <gülüyor> Erki delikanlımız tek bir yarı değil ama gönüllülerin ilki hiç olmazsa cesur. Haydi şimdi dövüş başlıyor şampiyonların tüm sikletiyle bu gönüllü delikanlılar arasında. Frank, Frank! Yürüm Seni burada bırakamam. Yürü diyorum. <gülüyor> Frank'i bırakamam, hayır çıkmak istemiyorum Bağırma Maggie, herkes seni <gülüyor> kaçırdığımı falan sanacak Burada kalacağım, Frank'i bırakamam Oh Maggie, Maggie'm benim Bu dövüşü görmemelisin <gülüyor> Kalacağım, yoksa bağırırım Beğer hanımlar Müthiş bir şey bu Gözlerimize inanamıyoruz Cemil Şarma'nın sekiz şampiyon boksöründen yedisiyle de dövüşüp hepsini yenen bu delikanlı şimdi de sekizinciyle kozuru paylaşıyor. Büyük bir gelecek vaat bu delikanlıyı alkışlıyorum. Maggie, yavrum yeter artık çıkalım buradan. Yüzü gözü kan içinde gel, Eve mi gitmek istersin yoksa kilisede Frank'i beklemek mi Frank'i bekleyeceğim Olsuz gitmem Peki ya peki, bekle. Frank, oh Frank Onlar yendi mi Hepsini sırayla yendim. Al şu mendil de yüzünü gözle sil Frank Hepsinden daha güçlüyüm Ortaya ilk çıktığımda bana gülmüşlerdi Şimdi derslerini aldılar Megi çok sertildi Frank. Bu dövüşü görmemesi gerekiyordu ama onu dışarı çıkartamadım. Haygırıyı basıyordu. Babam geliyor. Ha, içimden inşallah benden önce gelmişlerdir diyordum. Karanlıkta yalnız başıma oturup beklemeyi hiç sevmem. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden Frank. Ne o suratın öyle? Şimdi sırası değil belki. Annenin yüzüne nasıl bakacaksın bu halinle ha? Ne zaman ipinin ucunu bıraksam hemen herkesle kavga ediyorsun. Para kazandım baba. 5-10 dakika içinde Mary Hala'nın sana bir ayda verdiğinden daha fazla para kazandım Jimmy Sherman'ın şampiyon boksörleriyle dövüştüm ve hepsini yendim Sadece para değil bütün seyredenlerin saygısını da kazandım <gülüyor> Birkaç zavallı yorgun boksör eskesine dövdün diye demek büyük adam oldun Büyü artık Frank Biliyorum artık bedence büyüyemiyorsun ama Annenin hatırı için akılca büyü Evet belki ufak yapılayım mı? Ama Jimmy Sherman beni grubuna almayı önerdiğine göre Bu dünyadaki herkesin canına okuyacak kadar güçlüyüm Buna sen de dahilsin ihtiyar keçi Ne ne Annemi bak. rahat bırakamazdın değil mi bak, bak. Bırakamaz mıydın Hayır Ay, yapmayın seni. baba Frank. Ya İğreniyorum yapmayın. senden Anlıyorum seni Bir aygırdan yapmayın. daha farklı değilsin Sen de baban olacak o alçak heriften farklı değilsin ya. Yo, onu demek istemedim Frank Onu demek istemedim daha Ne demek istediğim ortada Şimdi anlıyorum Nasıl oldu da daha önce düşünemedim Elbette Babam olamazdı Bunu hep hissediyor. Frank bırak peder gitmeliyim Pedi bu küçük çocuğa ne yaptığının farkında mısın Onun önünde neler söylediğinin farkında mısın Jimmy Sherman'ın grubuna katılmaya gidiyorum Bir daha geri dönmeyeceğim Yok Eve gelmelisin Frank Annene ne derim Seni hepimizi sevdiğinden fazla sever O beni hiç bağışlamaz Frank Ona boksör olmak için Sydney'e gittiğimi söyle Frank Şey doğru değildi söylediğim Öfkeden öyle konuştum Doğruydu Şimdi anlıyorum Şimdi artık her şey yapacak Annemin o güzel eşyaları Senin hiçbir zaman alamayacağın porselenler Halıları İçimdeki o garip his, sanki sen benden sonra gelmişsin gibi, sanki daha önce annem ve benden başkası yokmuş gibi. Evet, önce ben vardı, annem bana ait, sonra sen geldi. Bunca yıl annemi yükseklerden bu zavallı hayata sürükleyenin sen olduğunu sandım. Oysa bu ben, nedeni bendim. Bütün bu iyi güzel şeyleri, ailesini bırakıp da onu seninle evlenmeye zorlayan demek bendi Bu hayatın bir cildesi, Tanrı'nın bulunur Aklımızın alamayacağı uluk kıyanın bir parçası Sus beder, senin de bir papandan farkın yok Nasıl oldu da ağzımdan kaçırdım. Bunca yıldır içimde sakladığın bu sırrı Nasıl böyle birden açığa çıkarıverdin Öfke pedi, Öfke yüzünden Ama Frank'in senin oğlun olmadığı belliydi Sarışın bir ailede kara saçlı, kara gözlü bir çocuk <Gülüyor> Fi çok zengin bir ailenin kızıydı Arabaları, uşakları vardı Lordlar gibi yaşıyorlardı ben de çiftliklerinde bir yanaşmaydım. İnekleri, koyunları sağırdım. Fi bir erkeği sevmiş. Kendinden epey büyük, önemli bir adammış. Ama evliymiş. Adam da onu sevmiş ama... Fi bu skandalın adamın siyaset hayatını mahvedeceğini düşünerek... Adını söylemeyi reddetmiş. Babasının tehditleri, yakarmaları boşunaymış Demek Fi'yi sevdiği adamı ele vermemek için kendini feda etmiş Babası aile şerefini yaralayan Fii evden uzaklaştırmak istemiş ama Torununu delice seven büyük anne kıyameti koparmış Böylece Fi ve oğlu evde kalmaya devam etmiş Bazen onu kucağında bir buçuk yaşlarındaki çocuğuyla bahçede gezinirken görürdüm Öyle güzel ve soyluydu ki ...günün birinde karım olabileceğini aklımdan geçirmezdi. Sonra? Ama günün birinde büyük anne ölmüş. Babası da artık Fii'yi evde tutmamaya karar vermiş. Gelip benimle konuştu. Kızım şerefimizi lekeledi dedi. Eğer onunla evlenip İrlanda'dan uzaklaşırsam... ...bana bin pound vericini söyledi. Bu benim için bir servetti. Ve böylelikle kendi düzeyinin çok üstünde bir kadınla evlendi. Ama onu çok sevdim ve saydım peder İnan ki Ona koca olarak yaklaşabilme cesaretini Kendimde bulana kadar iki yıl geçti Zavallı, Zavallı fi Daha önce en küçük işini Başkalarına gördürürken En ağır işleri yüklendi Bir gün bile bundan yakındığını Duymadım peder Karın büyük bir kadın pedi Bunca yıl ne yakındı Ne güldü Ne de ağladı Tüm duyguları yok olmuştu sanki. Ama bir kişiye, yalnızca bir kişiye büyük bir sevgiyle bağlıydı. Sanki yalnız onun için yaşıyordu. Bu Frank'ti. Frank, öteki adamın çocuğu. Diken Kuşlarının 3. Bölümünü dinlediniz.